Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmihal programıyla huzurlarınızdayız. İnşallah her hafta sizlerle beraber olmaya çalışacağız ve ilmihal bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Yüce Allah'tan bu programımızın hayırlı, bereketli, faydalı olmasını niyaz ediyorum. Evet, isterseniz önce ilmi hal kelimesinden başlayalım. İlmihal nedir? İlmihal, ilim ve hal kelimesinden oluşan bir isim tamlamasıdır bildiğiniz gibi. Hal kelimesini de hepimiz biliyoruz. Bunlar ikisi bir araya geldiğinde bir ilmin, bir geleneğin adı haline gelmiş.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 Dini, e, dini yükümlülüklerinin ne olduğu, ne yapması gerektiği, nasıl davranması gerektiğini çok güzel bir tabirle yani ilmahal tabiriyle ifade etmiş oldular. Evet, Peki ilmahal bilgileri içerisinde neler bulunuyor değerli izleyiciler? İlmahal bilgileri her şeyden önce bir Müslümanın e, herhangi bulunmuş olduğu pozisyona göre, bulunmuş olduğu hale göre mutlaka ihtiyaç duyduğu, mutlaka e, pratik olarak yapması gereken e, işlerin dini hükümlerini bize anlatan bir e, ilim dalıdır. Ve bu e, bu ilim dalında yazılmış olan kitaplara da biz ilmihal Kitapları adını vermiş oluyoruz. tabii bu bilgilerin içerisinde neler var? Öncelikle inanç esasları var, e, temel ahlaki değerler, prensipler var, ibadet esasları var ve yine bir Müslümanın günlük hayatında e, karşı karşıya kaldığı, günlük yaşayışında karşılaştığı e, dini bilgiler var. Yani mutlaka ihtiyaç duyduğu dini bilgiler var. Şimdi ilmihal bilgilerinin diğer ciltlerle dolu e, pek çok e, dini ilimlerden farkı e, nerededir? Neden bu e, ilmihal bilgileri bizim için önem taşıyor? E, bunlar doğrudan doğruya pratiğe geçirmemiz gereken, o anda dini vecibelerimizi, dini yükümlülüklerimizi yerine getirirken mutlaka ihtiyaç duyduğumuz, mutlaka zaruri olan bilgilerdir. O yüzden de çok pratiktir, çok zorunludur. Her Müslümanın bulunmuş olduğu hale göre mutlaka bilmesi gereken bilgilerdir. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bir çocuk doğduğu zaman belki hemen dini hükümlerle yükümlü değildir. Ama bu biraz büyüyüp işte 6-7 yaşlarına geldiğinde yavaş yavaş işte Allah'ı bilmesi, peygamberi bilmesi, dinin temel inanç, ibadet ve ahlaki prensiplerinden haberdar olması gerekir. Belki bu vacip düzeyinde değildir yani farz düzeyinde değildir ama 7 yaşına geldiğinde en azından bir çocuğun temizliğini, abdesti nasıl alınacağını, namazın nasıl kılınacağını Bilgi düzeyinde bilmesi gerekir ve aynı zamanda da pratik olarak bunlara alıştırılmış olması gerekir. Bu çocuk e, büyüdükçe e, mükellef olup ak akil bali oldukça diğer dini yükümlülüklerde de sorumlu hale gelmektedir bildiğiniz gibi. Mesela işte e, namaz kılması gerekir bir mükellef hale gelince mutlaka namaz kılması gerekir. Eğer e, maddi imkanı yerinde ise e, zekat vermesi gerekir sağlık durumu el veriyorsa oruç tutması gerekir. Eğer yine yol emniyeti sağlanmış, yine maddi e, e, yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumdaysa hacca gitmesi gerekir. Bakın bunlar her Müslümanın tek tek yapması gereken değil, belli aşamalardaki, belli şartlardaki kişilerin e, yapması gereken, onlar için lüzumlu olan bilgilerdir. Bu bilgileri kime, e, kim yapmak durumundaysa Onların bununla ilgili Allah'ın hükümlerini, e, dini bilgileri bilmesi gerekir. Yine bir Müslüman e, belki ticaretle iştikal ediyorsa, ticaret yapıyorsa haramı helali, işte fasıt e, akit nedir, batıl akit nedir, faiz, hangi e, hangi e, ticari işlemlerde faiz vardır, hangilerinde yoktur, e, hangileri aldatma kapsamına gir, bunları bilmesi gerekir. Mesela bir tıp doktoruysa bir kişi, o tıpla ilgili helalleri, haramları bilmesi gerekir. E, hangi ilaçların e, helal kapsamına girdiğini, hangisinin girmediğini yahut da hangi tedavilerin hangi durumda... E, hangi hükme girdiğini bunları bilmesi gerekir. Gerekirse zaruret hükümlerinden de istifade etmesi gerekir. Aynı örneği biz yeni Müslüman olmuş bir kişi içinde uyarlayabiliriz. Yeni Müslüman olmuş bir kişi hangi yaşta olursa olsun, Başlangıçta belki bunlarla yükümlü değildi ama Müslüman olduğu andan itibaren öncelikle iman esaslarını bilmesi gerekiyor. İşte Amentü'de ifadesini bulan bu şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Allah'a iman, Allah'ın birliğine, varlığına, birliğine, sıfatlarına, meleklere, ahiret gününe, peygamberlere, kitaplara, kadere inançla ilgili esasları kabul etmesi e, gerekiyor ve bunun içinde gerekli bilgileri alması gerekiyor. Aynı şekilde tıpkı bir çocukta olduğu gibi e, kendi durumuna göre maddi e, yahut da bedensel yeterliğine göre hangi e, vecibeleri yerine getirmesi gerekiyorsa onunla ilgili bilgileri edinmiş olması gerekir. İşte biz ilmihal bilgileri e, derken bir Müslümanın bulunmuş olduğu pozisyona, konuma göre mutlaka e, bilmesi ve uygulaması gereken pratik dini temel bilgileri kastetmiş oluyoruz. Şimdi e, ilm-i hal bilgileri bize ne sağlar? E, Müslüman toplumlarda hem e, Müslüman bireyin kendisi için hem de e, kişilik sahibi e, ortak bir kültür, ortak bir dini anlayış sahibi bir Müslüman topluluğu oluşturabilmek için ilmihal bilgilerine çok büyük ihtiyaç vardır. Çünkü bu bilgiler dinin özünü teşkil eder, dinden anlaşılması gereken asgari temel bilgileri e, ifade eder. Dolayısıyla ilmihal bilgileri say sayesinde e, e, Müslüman e, toplumlarda ortak bir dini kültür, ortak bir dini anlayış, e, ortak bir e, dini e, yöneliş, algılayış ve e, kültür e, ve giderek de bir medeniyet oluşmuş olur. O yüzden e, ilmihal bilgileri hemen hemen bütün Müslümanların ortaklaşa, ortak bir şekilde asgari müştereklerini oluşturduğu için bu bilgilerin pratiğe dökülmesi aynı zamanda bu e, işlevlere de yerine getirmiş olur. Bir başka şey ve bu ilmihal bilgilerin bir başka önemi de şudur. Elbette ki dini ilimler çok fazladır yani tefsir ilimleri var hadis ilimleri var fıkıh ilimleri var tasavvuf var bir de yüzyıllarca bu dini nasların etrafında şekillenmiş uygulamalar kültürler tecrübeler var. Bunlar birike birike birike devasa bir e, ilim e, külliyatı ortaya çıkmıştır. Her Müslümanın, her bireyin bu bilgileri tek başına elde etmesi, tek başına e, bunları e, öğrenip yerine getirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ilmihal bilgileri biraz da bu işlerde uzman olan kişilerin e, kendi e, soyutlamalarıyla, basite indirgemeleriyle, e, halka sunacak hale getirmeleriyle adeta bir hap haline e, getirilmiş olan hükümlerin çok basit, sade e, ve herkesin anlayacağı bir dille toplumun bütün katmanlarına yaymayı sağlamaktadır. Yani bu anlamda da İlmihal hem ortak bir dini anlayışın, ortak bir dini e, kültürün oluşmasına hem de aynı zamanda bunların toplumun bütün kesimlerine yaygınlaşmasına, içselleştirilmesine çok büyük katkısı e, olmaktadır e, değerli izleyiciler. E, bildiğiniz gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bizim e, bugün bildiğimiz işte masamızda bulunan İlmihal kitapları gibi kitaplar yoktu peyderpey sürekli vahiy iniyor. Allah'ın vahiy iniyor. Hazreti Peygamber bu vahiyleri kendi sahabesine anlatıyor. Kendisi yaşıyor. Sünnetiyle bunları gösteriyor. Ayrıca ee, Müslüman toplumların, Müslüman bireylerin bir dini e, e, meselesi olursa, bir dini sorunu meydana gelirse, bunları da gerek Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden gerekse kendi sünnetiyle bunlara çözümler e, sunuyordu. Dolayısıyla o dönemde e, ilmihal bilgilerini büyük ölçüde Hazreti Peygamberimiz e, Müslümanlara anlatıyordu. Gerçi Hazreti Peygamber döneminde, Bildiğiniz gibi Mekke'de Darül Erkam, Medine'de de Suffa denilen bir mektep mektep olarak kabul edeceğimiz bir yer vardı. Hazreti Peygamber'in mescidinin yanında. Orada kendisini ilme adamış kişiler, sahabeler bulunuyordu. Bu sahabeler hem kendileri Hazreti Peygamber'den Kur'an, sünnet efendim diğer dini bilgileri öğreniyorlardı. Hem de bilmeyenlere bunları öğretiyorlardı. Hazreti Peygamber bizzat kendisi dini bilgileri öğrettiği gibi Kur'an ve sünnet temelinde aynı zamanda da çevre illere bildiğiniz gibi bir takım temsilciler sahabeden bu işler bu işlere yeteneği olan Kişilere gönderiyor, onlara da dinin hükümlerini diğer Müslümanlara, diğer kavimlere öğretmesini onlara emir buyuruyordu. Onlara da nasıl öğreteceklerini de anlatıyordu. İşte öncelikle eğer bir insanla karşılaştığınız zaman yahut da bir kavimle karşılaştığınız zaman öncelikle onları, Allah'ın dinine davet edin, eğer kabul ederlerse işte namaz kılmayı emredin, kabul ederlerse zekat vermeyi emredin gibi böyle bir tedricilik durumu da söz konusu idi. Hz. Peygamber'in vefatından sonra da sahabeyi i kiram aynı şekilde değişik İslam memleketlerinin değişik beldelerine giderek oralarda işte camilerde, e, halkalar oluşturarak veya e, me, küçük e, medrese gibi yerlerde halkalar oluşturarak insanlara Allah'ın dinini, Kur'an'ını, sünnetini ve bu arada e, ilmihal bilgilerini öğretiyordu. E, o dönemler için de bir e, yani yazılı bir kitaptan ilmihal bilgilerini aktarmak söz konusu değildi. Her Müslüman istediği soruları gidip belli sahabelere soruyor. Onlardan e, bunlarla ilgili bilgileri Alıyordu. Daha sonra tabi döneminde yavaş yavaş sahabelerin etrafında kümeleşme meydana gelmişti. Hicaz'da bir kümeleşme meydana geldi. Irak dolaylarında bir kümeleşme meydana geldi. Ve bu sahabilere ve mekana bulmuş olduğu bölgelere göre de biraz dini anlayışlarda farklılaşmalar yani dini kaynakları değerlendirmede ve e, özellikle e, akıl yürütmeyi e, yani aklı kullanmada biraz farklılaşmalar olmuştu. Ee, bir zümreleşme diyoruz. Yani bunu biz bir mezhepleşme demeyelim de onun daha bir ön e, e, yani ön aşaması olan yavaş yavaş belli sahabelerin etrafında e, belli e, anlayışlar e, etrafında bir kümeleşme meydana gelmiş oluyordu. Özellikle Hicaz ve Irak burada iki önemli merkezi e, meydana getirmiş oluyordu. E, burada bir, bir kısmı işte e, hadislerin bu e, Lafızlarına, metinlerine daha fazla, rivayetlerine daha fazla önem veriyor. Bir kısmı ise, özellikle Irak bölgeleri Irak bölgesinde olanlar biraz da çok fazla hadis uydurmalar yaygın olduğu için bu hadis rivayetlerini biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyorlar. Onun yanında. ...dini pek çok yeni mesele ortaya çıktığı için, yeni kavimlerle karşılaşıldığı, yeni Müslüman olanlar çok fazla olduğu için... E, ...orada yeni çıkan meselelere rey dediğimiz akıl yürütmeyle e, daha fazla e, bunlara ağırlık vererek e, dini meseleleri çözmeye çalışıyorlardı. İşte bu meyanda yavaş yavaş böyle mezheplerin ilk iptidai şekillerini de orada görmüş oluyoruz. Bu arada ilimlerde e, dini ilimlerde zenginleşmeye, gelişmeye başlamıştı. E, Tabiun döneminin biraz sonra müştehit imamlar dönemi dediğimiz yani Ebu Hanife ile başlayan dönemlerde yavaş yavaş mezhepleşmeye giden kurucu imamların ortaya çıktığı ekollerin oluşmaya başladığı dönemler vardı. Bu mezheplerin oluşmasıyla beraber her mezhebin kendi prensiplerini kendi görüşlerini yazdığı yahut da özetlediği metinler de ortaya çıkmıştı. Bu metinler aynı zamanda dini yani bizim bugün ilmihal bilgilerimizi içeren bilgileri de içeriyordu. Yani hem o mezhebin diyelim ki Hanefi mezhebinin temel görüşlerini içeriyor hem aynı zamanda da bunlar İlmihal bilgilerini halka yaymış oluyordu. İlk defa ilk İlmihal kelimesinin kullanılması İmam Muhammed'in yani İmam Muhammed biliyorsunuz Ebu Hanife'nin öğrencilerindendir. İmam Muhammed'in kitab Kesb adını verilen bir eserinde geçmiştir. Tıpkı günümüzde olduğu gibi yani günümüzdeki İlmihal nasıl anlıyorsak o şekilde İmam Muhammed de bunun işte ilim öğrenmenin bütün Müslümanlara farz olduğunu ve en önemli farzın da yani bu farzdan kastın da Müslümanların hangi konumda bulunuyorsa onunla ilgi dini bilgileri öğrenmek olduğunu söylüyor. Giderek daha özel İlmihal tarzı eserlerin de biz yazıldığını görüyoruz. İşte Muhtasarların peşinden özellikle Osmanlı döneminde halka, e, dini bilgilere çok kolay, basit basit bir şekilde e, anlatmak için e, bir takım eserler yazıldığını görüyoruz. Özellikle Hicri e, 16. yüzyıllarda Mızraklı İlmihal diye bir eser yazılıyor. E, e, i̇lk defa Ilmahal kelimesi de burada geçiyor. Yani Osmanlı'da Türkçe olarak Ilmahal kelimesi ilk defa bu eserde geçiyor. Ve günümüze kadar da yaygın olan yani içerisinde hem inanç esaslarının, hem e, e, temel ibadet şekillerinin, bunun yanında Hazreti Peygamber'in hayatının, büyük peygamberlerin e, hayat hikayelerinin, kıssalarının anlatıldığı, e, bir takım ahlaki, adapla ilgili meselelerin de yer aldığı bir e, ilmihal eseriydi. Daha sonra Osmanlı'nın sonlarına doğru bu eserlerin çoğaldığını görüyoruz. E, Türk e, Türkiye Cumhuriyeti'nde de çok güzel ilmihal eserleri yazılmıştır. İlk dönemlerde özellikle Ahmet Hamdi e, Akseki'nin, İslam Dini adlı eseri ve Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam ilmi hali yani böyle bir adeta bu alanın sembolleşmiş olan eserlerindendir. Çok önemlidir. 80'li yıllara kadar da Bizim halkımız yani Türk halkının dini hayatını, günlük dini hayatını şekillendirmiş çok önemli eserlerdir. Günümüzde bu eserler çok daha yaygınlaşmıştır. Kimisinin adı ilmihaldir yine. Kimisi İslam dini esasları, İslam ibadet esasları gibi çok farklı adlar ve türler altında bu tür eserlerin yazıldığını biz görüyoruz. Şimdi bu ilmihal bilgilerini bu şekilde kavramsal düzeyde, Biraz anlattıktan sonra isterseniz bu ilmihal bilgilerin önemini daha da ortaya çıkaracak şekilde din nedir? Bunun üzerinde biraz konuşalım. Çünkü sonuçta ilmihal eserleri ve ilmihal ilmi bize gündelik hayatımızda pratik dini bilgileri veriyor. O halde din nedir ki? Din bizden neyi istiyor? Yani nedir bunun içeriğinde ne vardır? Bizden neyi talep ediyor? O anlamda... Biz dinle ilgili birkaç bilgiler vermeye çalışalım. Din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hatta 90'ın üzerinde ayette geçiyor. Hemen hemen bütün milletlerde, bütün halklarda, bütün toplumlarda din vardır. Yani din gerçeği vardır. Ama bunların... E, tamamını ifade edecek, yani tüm e, dinleri e, karşılayacak bir tanım yapmak da oldukça e, zordur. Ama en yalın, en genel şekliyle şöyle diyebiliriz. Yani bir insanın e, yüce bir e, varlıkla, aşkın bir varlıkla iletişimini ve ilişkilerini düzenleyen kurallar manzumesidir diyebiliriz. Yani en genel tanımıyla. Biz genel olarak tüm dinleri değil de, konumuz İslam diniyle ilgili olduğu için İslam açısından belki bir tanımı biraz daha özelleştirebiliriz. Bildiğiniz gibi din Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar peygamberler silsilesi içerisinde Allah-u Teala tarafından insanlığa bir kurtuluş programı olarak, rehberi olarak gönderilmiş olan ilahi bir vahidir ve bizim de ee, onun e, hükümlerine göre hayatımızı düzenlememiz gereken bir ilahi bir nizamdır e, diyebiliriz. E, dolayısıyla din aslında bütün peygamberlerde var olan bir şeydir ve bunun adı da İslam'dır. En mükemmel şekliyle de e, İslam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğiyle en mükemmel haline e, kavuşmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle de اِنَّ الد۪ينَ Allah اللّٰهِ İslam. Allah katında yeganedil e, İslamdır e, buyuruyor. E, tek din olarak artık bundan sonra bütün insanlık için geçerli olacak mükemmel haline almıştır. Kur'an-ı Kerim'in bunu bize net bir şekilde e, bildiriyor. Vemen yebtaku gair al İslami dinen falan fe, yuqbala minhu diyor. Yani dinden başka bir e, İslam'dan başka bir din isteyenden bu kabul edilmeyecektir buyuruyor. Ve yine El yevme akmel turlakum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti ve raditu lekum al-islama dina. Eee bugün dininizi e, tamamladım. Eee ve size din olarak İslam'ı seçtim ve ondan da razı oldum buyuruyor ki bundan sonra başka bir din gelmeyecektir. Kemale ermiş yegane din İslam dinidir. Bildiğiniz gibi bütün toplumlarda din kuralları, ahlak kuralları, gelenek, görenek kuralları ve hukuk kuralları toplumu düzenleyen en önemli kurallardır. E, toplumsal hayat ancak bu şekilde düzenleyici bir takım davranış kurallarıyla yoluna girer. İnsan toplumsal bir varlıktır ve toplumsal ilişkilere girer. Ve bu ilişkilerde onların bu e, davranışlarını düzenleyen kurallara ihtiyaç vardır. Bunların içerisinde en önemlisi dindir. Çünkü din kurallarının e, hem kaynak olarak e, ilahi aşkın bir varlığa Allah'a, ya dayanıyor olması hem de yaptırımının hem dünyevi hem de uhrevi olması hem dünya ile hem de ahiretle ilgili bulunması diğer kurallara göre onu en etkili toplumda insan üzerinde en etkili sistem kılmıştır. Aynı zamanda e, tabi ki e, din kuralları diğer kurallara da e, kaynaklık etmektedir. O açıdan da e, çok önemlidir. Yani ahlakın kaynağı da dinde vardır. Hukukun kaynağı da dinde vardır. Diğer e, sosyal düzen kurallarının kaynağı da dinde vardır. Dolayısıyla İslam dini son din olarak e, insanlık için... E, kıyamete kadar rehber olacak yegane din olarak gelmiştir. Peki, İslam dini neleri içeriyor ve bu ilmihalle bunun ilgisi nedir değerli izleyenler? Şimdi din kuralları dinin şöyle bir tanımı yapılıyor İslam alimlerince. Bir kimsenin, bir kişinin kendi irade ve tercihiyle bir kişiyi kendi irade ve tercihiyle doğrudan doğruya hayra götüren ilahi bir Nizandır deniliyor. Yani dinin, İslam dininin tanımı bu şekilde yapılıyor. Yani insanı e, kendi irade ve tercihiyle doğrudan doğruya hayra götüren ilahi bir sistendir, ilahi bir nizandır. Şimdi biz bu tanımda üç tane önemli dinin unsurunu görüyoruz. Her şeyden önce din, e, insanın özgür iradesine dayanmaktadır. Yani zorla kabul edilecek bir şey değildir. İkincisi, ak akla dayanmaktadır. Üçüncüsü de bir hayra götürmesi lazım. Bir hayırla ilgili bir bir şey bize sunmuş, insanlığa sunmuş olması gerekir. Bu hayra götürmesi demek, bu dinin sadece bir inançtan, sadece Allah'la insan arasındaki içsel bir ibadet ilişkisinden ibadet olmadığını, bunun aynı zamanda da davranışa dönüşmesi gerektiğini bize anlatmış oluyor. Davranışın içerisinde de, ee, birkaç tane unsur var. Bunların hepsiyle ilgili de dinimizin hükümleri vardır. Bir, e, bir tanesi ibadet boyutur, boyutudur. Bu insanla e, yani Müslümanla e, Allah arasındaki e, ilişkileri e, düzenler ve bundan sonraki pek çok e, bölümlerimizde bu konuyu ele almış olacağız. İkincisi e, dinin amel boyutu yani ibadetlerin dışındaki amel boyutudur. O da nedir? E, dinin hem ahlaki olarak Topluma yansıyan davranış boyutu vardır. Hem de bizim sosyal ilişkilerimize, beşeri ilişkilerimize, hukuki ilişkilerimize dayanan e, hukuk e, alanı ve e, sosyal yaşam e, alanı vardır. Dolayısıyla din kuralları hani özetle ifade etmemiz gerekirse hem inanç ilkelerini, hem ibadet ilkelerini, hem ahlak ilkelerini, hem de diğer toplumsal e, yaşayış, günlük yaşayış, diğer bireylerle, diğer toplumlarla, toplumlar arası ilişkilere de düzenlemiş oluyor. Dolayısıyla aslında görüldüğü gibi din bizim hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak bütün hayatımıza müdahale eden, bütün hayatımızı düzenleyen bir alandır. Bu Bu alanla ilgili olarak, en temel bilgileri öğrenmemiz bizim için çok çok önemlidir. Bundan sonraki bölümlerimizde inşallah bu dinin her bir alanı ile ilgili hem genel bilgileri vermeye çalışacağız. Hem bu dini hükümlerimizi, bilgilerimizi hangi kaynaklardan nasıl elde ettiğimiz üzerinde konuşacağız. Hem de her bir hükümle ilgili Allah ve Resulü'nün bizlere hangi ilkeleri getirdiğini, hangi sorumluluklarımızın var olduğunu anlatmaya çalışacağız. Böylece yani ilmihal ile ilgili genel bilgileri vermiş olduk. Kavramsal bilgileri özetlemiş olduk. Bundan sonraki bölümlerimizde konunun detaylarına girmiş olacağız. Ben Hepinize bir başka ilmihal programında... Bir araya gelmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.